Türkçe Peri Masalları Veren Ağaç Bu öykü dostluğun ve karşılıksız doğa sevgisinin öyküsüdür. Şehrin dışındaki bir ormanda bir ağaç varmış. Uzun boylu ve yemyeşilmiş. Uzun, kalın dalları varmış. Parlak yeşil renkteki sayısız yaprağı, Rüzgarda nazlı nazlı sallanırmış. Kuşlar onun dallarına konmak ve şarkılarını söylemek için çok uzak yerlerden gelirlermiş. Güzel ve mutlu bir ağaçmış. Bu ağaçla yakındaki şehirden gelen küçük bir çocuk arasında çok özel bir bağ varmış. Bu çocuk her gün okuldan sonra ağaçla oyun oynamaya gelirmiş. Onun elmalarından yer ve onunla saklambaç oynarmış. Saatler boyu sohbet ederlermiş. Çocuk her şeyini ağaçta paylaşırmış. Fikirlerini, gelecek hakkındaki planlarını, düşüncelerini ve okulda her gün meydana gelen şeyleri. Ağaç çocuğu dikkatle dinler ve onunla beraber gülermiş. Birbirlerinin hayallerini anlarlarmış. Aralarındaki bağ giderek daha da güçlenmiş. Çocuk yaprakları toplar, kendine bir taç yapar ve kralcılık oynarmış. Ağacın gövdesine tırmanır ve dallarında sallanırmış. <gülüyor> Ahahahahahah! <Gülüyor> Ağaç, su çok temiz ve parıltılı değil mi? Evet öyle. Çok şanslısın, en güzel manzara sende. Suyun tertemiz, güneş tepende. Rüzgar da esiyor, bu kadar mutlu olmana şaşmamak gerekiyor. Ben sonsuza dek yaşayabilirim burada. Bu su, bu güneş, bu rüzgar hep burada olacak. Ve bunları seninle paylaştığım için çok mutluyum. <gülüyor> Sen çok iyisin ağaç. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çocuk saatlerce ağaçla sohbet edermiş. Oyun oynayıp konuştuktan sonra yorulan çocuk ağacın gölgesinde uyurmuş. Zamanla çocuk büyüyüp yeni arkadaşlar edinmiş. Ağaçla daha az zaman geçirmeye başlamış ama çocukla geçirdiği o kısıtlı zamanları değerlendiriyormuş. Güneşin batmasına sinir olmuyor musun ya da kışın yapraklarını kaybetmeye? Üzülüyorum evet. Ama güneşin ertesi sabah geri geleceğini biliyorum. Yapraklarda baharda geri geliyor. Bekleme hoşuma gidiyor. Haklısın. Hem batan güneşin görüntüsü de çok güzel. Çok şanslısın aç Şahane bir manzaran var. Ben sonsuza dek yaşayabilirim burada. Ben şans konusunu çok fazla bilmem. Ama güneş her zaman burada. En çok seninleyken seviyorum onu. Burada sonsuza dek yaşayabilirsin. Sevdiğini biliyorum. <gülüyor> o iş o kadar kolay değil. Senin sorumlulukların yok ki. Ben çalışmalıyım ve adam olmalıyım. Bir gelecek kurmak zorundayım. Mutlu olmak istiyorum. Şimdi mutlu değil misin? Tabii ki mutluyum ama daha fazlasını istiyorum. Çocuk zamanla ağacı ziyaret etmeyi bırakmış. Ağaç çoğu zaman yalnızmış ve çocuğu bekliyormuş. Bir gün çocuk ağacı ziyarete gelmiş. Ağaç onu gördüğü için çok sevinmiş. Çocuk ona doğru adım attıkça ağacın da kalbi daha hızlı atmaya başlamış. Sakinleşen ağaç çocuğa seslenmiş. Hoş geldin. Gel ve gövdeme tırman. Dallarımda sallan. Elmalardan ye ve mutlu ol. Ben çok büyüdüm. Gövdene tırmanamam ve dallarında sallanamam artık. Gün batımını görüyor musun çocuk? Onu seyretmeyi çok severdin. Artık çok meşgulüm. Bir şeyler satın almak istiyorum. Dünyayı görmek istiyorum ben. Neden üzgün bir halim var? Ben biraz para istiyorum ağaç. Bu dünyada mutlu olmak için paraya ihtiyaç var. Ağaç, çocuğun üzülmesini istemiyormuş. Elmalarımı al çocuk, onları pazarda sat. Böylece biraz paran olur. Kusura bakma, param olsaydı sana verirdim. Benim elmalarım ve yapraklarım var. Sahiden mi ağaç? Elmaları alabilir miyim? Bu seni mutlu eder mi? Evet. Teşekkür ederim ağaç. Sen bir tanesin. Böylece çocuk ağaca tırmanmış. dallarındaki elmaları toplayıp, pazarda satmak için götürmüş. Ağaç çocuğa yardım edebildiği için mutluymuş. Ama çocuk uzun zaman yeniden gelmemiş. Ağaç çok üzülmüş. Seneler geçmiş. Kuşlar gelip, şarkılarını söyleyip gitmişler. Ağaç, yamaçın kıyısında, heybetli dallarıyla, Çocuğun geri gelmesini beklemiş. Bir gün çocuk dönmüş. Ağaç sevinçle titremiş. Hoş geldin çocuk. Gel ve gövdeme tırman. Dallarımda sallan ve mutlu ol. Ağaçlara tırmanacak vaktim yok benim. Çok meşgulüm. Artık evliyim ağaç. Bir karım ve çocuklarım var benim. Gerçekten büyümüşsün. İyi ama şimdi niye mutlu değilsin? İstediğin şey buydu. Ben endişeliyim ağaç. Ailem için bir ev yapabilirsem mutlu olacağım. Onları sıcak ve güvende tutmak istiyorum. Benim bir evim yok ki sana vereyim. Benim evim bu orman. Ama istersen dallarım var. Onları kesebilirsin ve bir ev yapabilirsin. O zaman da mutlu olursun. Teşekkür ederim ağaç. Çocuk ağaca tırmanarak bütün dallarını kesip yanında götürmüş. Ağaç çocuğa yardım edebildiği için mutluymuş. Ama çocuk uzun bir zaman geri dönmemiş. Ağaç çok üzgünmüş. Yıllar geçmiş ama çocuk artık ağacı ziyaret etmiyormuş. Ağaç kuşlarla konuşamıyormuş. Kuşlar onun etrafında uçup sonra gidiyorlarmış. Kuşların konup şarkılarını söyleyebilecekleri hiç dalı kalmamış. Kuşlar yere konduğunda, ağaç onlara çocuğu soruyormuş. Ama hiçbiri onu görmemiş. Ağaç yapayalnızmış. O yamacın kıyısında, heybetli gövdesiyle durarak, çocuğun yolunu gözlüyormuş. Şehrin değişimini seyrediyormuş. Uzaklarda kırların yok olduğunu, yerine yollar ve binaların yapıldığını görmüş. Ağaçların kesilişini, yerlerinden sökülüşünü, o yeşilliklerde kulelerin yapılışını izlemiş. Daha da çok insan gelmiş. Ormanı açarak kendilerine ev yapmışlar. Ormanın yeşilliği kayboluyormuş. Ağaç, kendi evinin yıkılışını da üzüntüyle seyretmiş. Ama ne yapabilirmiş ki? O sadece bir gövdeden ibaretmiş. Ağaç artık çok yalnızmış. Yine de büyük bir umutla çocuğu bekliyormuş. Sonra bir gün, Çocuk yeniden ağacı ziyarete gelmiş. Artık yetişkin bir adammış. Ağaç onu gördüğü için öyle mutluymuş ki, sevinçten konuşamıyormuş bile. Ama çocuk çok üzgün görünüyormuş. Yere oturmuş, ağaca yaslanarak ağlamaya başlamış. Onun ağladığını gören ağacın kalbi kırılmış. Çocuğa sarılacak tek bir dalı bile yokmuş. Onu neşelendirecek elmaları da yokmuş. Sadece başını yaslaması için destek olabilirmiş. Derdin nedir çocuk? Neden o kadar üzgünsün? Karım beni terk etti. Çocuklarım da artık beni hiç düşünmüyorlar. Beni hiç kimsenin sevmediği bir yerde yaşamak istemiyorum. Artık tek isteğim buradan çok uzaklara gitmek. Artık burada yaşamak istemiyorum. Sen hep mutluluğun peşinde koşuyorsun çocuk. Yerinde kalıp mutluluğun sana gelmesini beklemelisin. Burada mutluluk yok. Keşke bir tekne yapabilsem ve o parıltılı sulara yelken açabilsem ve sırt üstü uzanıp güneşin sıcaklığını hissetsem. O zaman mutlu olur musun? Evet. Huzur bulurum ve mutlu olurum. Öyleyse benim gövdemi kes ve bir tekne yap. Sonra da denize açıl. Sahiden mi aç? Teşekkür ederim. Sen bir tanesin. Çocuk, baltasını getirerek ağacı kesmiş. Onunla kendine bir tekne yapmış. Mutlu ve rahatlamış görünüyormuş. Ağaç çocuğa yardım edebildiği için mutluymuş. Onun teknesini inşa edişini, sonra da denize açılmasını seyretmiş. Güneş ortaymış, Rüzgar varmış. Işıltılı sular ortaymış Ve çocuk onlara doğru kürek çekiyormuş. Ağaç artık kendini şanslı hissetmiyormuş. Çocuğun gitmesi onu üzmüş. Tıpkı bir zamanlar sözüne ettiği gibi, ağaç artık o yamacın kıyısında bir kütükmüş. Seneler geçmiş, ağaç giderek daha çok yalnızlaşmış. Artık uzaklardaki binaları ve tepeleri de göremiyormuş. Uzun boyuyla ayakta durarak ormanı ve insanları gözleyemiyormuş. Artık yerde duran bir kütük parçasıymış sadece. Kuşlarını özlüyormuş, uzaklara, kırlara bakmayı özlüyormuş, ormanın rahatlığını özlüyormuş ama en çok da çocuğu özlüyormuş. Çocuk sonunda ağacın yanından yeniden geri dönmüş, şehir artık eskisi gibi değilmiş. Doğa ananın yerinde artık insanoğlunun yaptığı binalar varmış, orman tümüyle kesilmiş ve kırlar yok olmuş. Çocuksa artık yaşlı bir adammış. Nefes almakta zorlanıyormuş. Kamburlaşmış ve bir bastonla yürüyormuş. Ağacı bulup bulamayacağını merak ediyormuş. Bu şehir ormanı yiyip bitiriyor. Umarım eski dostumu bulurum. Sonunda onu bulmuş. Ağaç bıraktığı yerdeymiş. Ufa çıkmış ve bekliyormuş. Geldin mi? Seni çok uzun zaman bekledim. Aaa! Evet ağaç, seni görmek çok güzel. Ben başka bir şehre gittim. Orada birkaç sene yaşadım. Çok zor nefes alıyorsun. Evet, hava kirliliği yüzünden nefes almak zorlaştı. Çok üzüldüm çocuk. Sana verebileceğim hiçbir şey yok. Elmalarım bitti. Dişlerim çok zayıf. Elma yiyemem. <gülüyor> Dallarım da yok. Dallarım da sallanamazsın. Çok yaşlandım. Dallarda sallanamam. Gövdem de yok. Artık ona tırmanamazsın. Ooo! Çok yorgunum. Tırmanamam. Artık sırtım ağrıyor. Ağaç iç geçirmiş. <gülüyor> Kusura bakma. Keşke sana bir şey verebilseydim. Ama hiçbir şeyim kalmadı. Artık yaşlı bir kütüğüm. Orman giderek yok oluyor. Nefes alacak temiz havayı beton veremez. Ağaçlar verir. Bu binalar insana rahatlık vermez. İnsan daha ne kadar açgözlü olacak. Şehirler temiz havayı kirletiyor. İnsanlar doğanın önemli olduğunu anlamıyorlar mı? Ağaç cevap vermemiş. Söyleyecek bir şey bulamıyormuş. Aaa ben artık yaşlandım. Sürekli yorgunum. Şimdi tek isteğim temiz havada nefes almak ve sakin bir yerde oturmak. Ağaç doğrulabileceği kadar doğrulmuş. Ya demek öyle. Yaşlı bir kütük parçası oturup dinlenmek için iyidir. Gel çocuk, otur hadi. Otur ve dinlen. Çocuk ağaca oturarak derin bir nefes almış. Pırıltılı suların ardında batan güneşi seyretmiş. Ilık rüzgarı hissetmiş. Sen şanslısın ağaç. En güzel manzara sende. Güneş, rüzgar ve parıltılı sular. Sonra hayat hakkında konuşmuşlar. Çevrelerindeki dünyanın değişimini konuşmuşlar. Çocuk kendi öyküsünü ağaca anlatmış. Ağaç mutlu olmuş. Bu öykünün ana fikri. Doğayla insanın ilişkisi sonsuza dek devam edecektir. Dünyaya saygı duymalı ve onu korumalıyız. Unutmayın, insanların ağaçlara ihtiyacı olduğu gibi ağaçların da insanlara ihtiyacı vardır. Ormanları koruyun, doğayı koruyun.